bir mecliste namaz kıldıracak olan bir kişi var. İmamlık liyakatine sahip olan bir kişi var ve o da rahatsız oturması lazım. Bu şekilde oturan bir imama sağlıklı kişiler tabi olabilirler mi? Hanefi mezhebine göre imamın durumu kendisine tabi olan kimselerin durumundan biraz üst seviyede olmalı. Yani şimdi oturan kişi... Ayakta duran kişilere göre biraz daha alt seviyede oluyor. Hı hı. Dolayısıyla Hanefi mezhebine göre bu durumda kişi imamlık yapamaz. Ancak Şafii mezhebine göre böyle bir engel söz konusu değildir. Onun için kişi oturarak da imamlık yapabilir eğer rahatsızlığı varsa. Hı hı. Ve cemaat içerisinde imamlığa kendisinden daha layık, üstün vasıflara sahip bir kimse yoksa o kişinin imamlık yapmasında bir sakınca söz konusu değildir. Dile yani kendine göre imamlık Yani Hanefi mezhebine göre böyle bir engel söz konusudur ama Şafii'de engel yoktur. Evet.